Merhabalar Kamuslu Güreş'teyiz Açık Radyo'da 94.9'da ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzav ben Evrim Demirören kışa devam. Evet Bu buyrunuz Evrim Hanım. Ee, ben buyurayım nereden buyurayım geçen programı bir kısaca hatırlatalım kış sözcüğünün olumsuz kavramları. ...kavramlar ürettiği üzerinde durmuştuk. Zemheri, Erbayın, Hamsin, kışın hmm. zorlukları. Ee, bu... bol bol kutuptan bahsettik Evet, meteorolojik Mesela. ve coğrafi eee Nifden'in keşif keşfimiz ismi? I <gülüyor> Bunları, sor Piri. Bunları soracağız değil mi? So e öyle bir şey yapalım dönem kuyuz sonunda. yapalım. Küçük Bakarım dinliyor musunuz? <gülüyor> evet bu programda da aslında coğrafya ve mevsimin e, kültürler <gülüyor> üzerindeki <gülüyor> ve bütün canlılar üzerindeki etkileri ana başlığı altında sözcüklere gideceğiz. Ben burada yine çok sevdiğim İbni Haldun'un bir e, sözüyle başlamak istiyorum. Buyurunuz efendim. E, coğrafya kaderdir der ya. Bu cümle beni her zaman çok etkilemiştir. İşte burada dil de bu kaderden nasibini almıyor mu deyip şu Inuit dilinde kar için kullanılan kelimeler vardır. Hmm. Ee, i̇lk kara verilen anlam, kanevcir, gali, eve rüzgarın getirdiği kar. Hmm. Ee, ayağının altına takılıp gelen, seninle birlikte gelen kar, panar. Vay. Sert kar fırtınası, kuks. Gibi bizim dilimizde bu kadar sözcük yok. Ben divanı lugatı Türk'te yine Kaşgarlı'nın e, divanı lugatı Türkünde erküz diye bir sözcük buldum. Erküz. Erküz. Günümüzde kullanılmıyor ama ilk bahara doğru karların buzların erimesiyle oluşan su hmm. anlamına. Şimdi gidiyor. baş belası o, değil mi? Karıdan sonra o böyle sular erimeye başlayınca hmm. sıkıntı. Ne bileyim ha, Galcede yağmurdan önceki rüzgarın Freud diye başka bir adı var. Rüzgarın son nefesi kesilmeye yakın rüzgara İskoçlar Pell diyorlar. Hmm. Mesela aynı anda hem yağmur yağıp hem güneşin ışımasını maymun düğünü. ...diye hmm. tanımlıyor hmm. Macarlar. Enteresan. Ördük veriye feleseget. Şeytan karısını dövüyor derlermiş... ...böyle bir durumda da. Ne aynı güzel söyledin ya bir daha söylesene çok hoşumaş. <gülüyor> Ördük veriye feleseget. Fena olmadı şeytan ama ne durumda? Karısını dövüyor. Hmm. Aynı anda hem yağmur yapıp hem güneş ışıyor ya... Ha. ...Güney Afrikalılar buna maymun düğünü diyorlar. Ee, Macarlar da şeytan karısını... E, ...dövüyor. Ya kültür nasıl yaratıyor dilini evet. Evet mevsimler de ne kadar belirleyici oluyor bazen değil mi? Bu anlamda yani işte... İşte yani... Yoğun mesela... olarak yaşandığı zaman değil mi? Kış, kar Onlarca vesaire. Onlarca şeyi evet. konuşmuştuk ya geçen programda, kışın işte olumsuz çağrışımları olduğu, kara kış. Acaba bu Orta Asya kültürüyle Türklerin hep kışı çok sert e, ve zorlu yaşamalarından... Dolayı mı acaba diye. Mesela e, takvim anlayışında da Türklere dair takvim mitlerine baktığımızda da bugün günümüzde halk ağzında kullanılan tanımların bu İslamiyet öncesi dönemlerde de renk simgesiyle gösterilmesi esasmış. Hmm. İlkbahar gök rengi, yaz kızıl rengi, sonbahar ak rengi ve kış kara. Hmm. Hmm. Erma'yı. Sonbahar ak Kış Sonbahar kara. ak, yaz kızı. Biz ilkokulda rontlar yapardık. Mevsim rontları mesela. Yaz olanlar <gülüyor> kırmızı <gülüyor> kıyafet. O geldi aklıma. Ront nedir ya? ben bilmiyorum yap işte canlandırma çocuklukta böyle e, hmm. şarkılar, ağaç oluyorsun He, falan ağaç gibi. oluyorsun yaz <gülüyor> oluyorsun kış oluyorsun mevsimler. E, kış halk inançları ve mitolojik düşüncede de yaşlı bir kadın olarak gösteriliyor orada. Üç oğlu var. Büyük Çile, Küçük Çile ve Boz Ay oğullarının isimleri. Hmm. Bu e, bizde bir yanlış kullanım var aslında. Koca karı soğuğu diye duymuş muydunuz Hı, Berdül acuz. Ha berdül evet. acuz bu acuzun acuze zannedilmesinden dolayı. Ha, doğru. E, koca karı soğukları olarak kullanıldığı düşünülüyor. Oysa ki acuz kuyruk sokumu ya da son kısım ya e, soğuğun <gülüyor> kuyruk sokumuna kadar hissedilmesi ya da artık soğun terki kuyruktan sonra terk edecek hmm. son kısmı Baharın. gibi olabilir. Bizde berdül acuze hmm. olarak çevrilmiş. Koca karı soğu denmesinin nedeni bu. Biz Cehennem programı yapmıştık hatırlarsın dinlercim. Evet. Orada da cehennem Norveç mitolojisinde e, soğuk, karanlık ve soğuk yer altında. Evet. Nif bile. Doğru hatırlatayım Gitmek istemedikleri nedenle. şey, Hı -hı. Ya, o, yani. Yani. içinde olmak istemedikleri şey olarak <gülüyor> onu anlatmış. Bir de sen de yazlak, kışlak, yaylak. Evet aslında bizde Hı -hı. hani e, yaylak ve Hı -hı. kışlak e, yani kü kültürümüzde var. işte insanlar kışları, kış bölgelerine yazında işte yaylalara, yaylak deniliyor. Hı hı. E, aslında bizde bu, bu durumu iyi ifade eden e, bir e, kitap var. Bin Boğala Efsanesi Yaşar Kemal'in. Evet. E, romanın konusu yörükler. E, burada yüzlerce yıldır e, işte konar göçer olarak yaşayan yörüklerin yerleşik hayata geçerken yaşadığı sorunları anlatıyor. Özellikle yörükler yayladan e, düzeye inmek zorundalar e, ve düzlük aramaktalar. Ancak Son dönemde işte yörüklerin yok olunma hikayelerinde düzlüklere vardıkları noktada. Bakıyorlar ki her yer parsellenmiş durumda ha. ve o anlamda çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Mevsimsel ee, göçün trajedisi evet, gibi Evet, nereye şey. gitseler saldırıya uğruyorlar. Şimdi... kışla ben tarama sözlüğünde de rastladım. Kışı araştırırken orada da kışlak var, mukabile tezatı yaylaktır diye. Erbain ve Hamsin hükmünü icra eylediği vakti geçirmek için tayin olunan mahal demektir. Ki günümüzde de kışlak, kışla şeklinde kullanımı var. Yaylak da yayla hmm. yazı geçiyorlar. Hmm. ...geçirmek için gidiler Evet, öyle. kökler öyle. E, bu yavaş yavaş geleneğin içinde... E, ...nasıl yer aldığına baktığımızda... ...ben de mitolojiyle ilgili... ...birkaç şey buldum. Cermen e, mitolojisinde... E, ...bir e, kış... E, e, ...tanrısı diyebileceğimiz... ...bir tanrı var. Hod ya da... ...Hödr iki adıyla geçiyor. E, evet. E, İskandinav'da da... ...Ulr diye iki L ile... E, hmm. Bahsedilen, bunlar tabii hep kışı çok ağır olan yerler. Ee, eski Türk toplumlarında da kışla ve e, daha, e, üstleriyle daha fazla iç içe olan dargohan diye bir kar tanrısından bahsediliyor. Bu e, mitolojik hikayelere bakarken özellikle Cermen hikayelerinde o kadar çok kurtla karşılaştım ki bu dağdan ve kardan inen Hı -hı. E, kurtlarla onları da anabiliriz. Sıfırlar. E, Başka var mı Türk böyle? Türk mitolojisinde mi? kış, hastalık, dert, bela, müşküllük, zorluk ölüm olarak kabul edilmiş hmm. ve hatta e, nevruz bütün bunların bitişini geliyor burada. Hmm. işte tabiatın yeniden canlanması, yeniden dirilişi ve bu nevruzda ateşten atlama, aynı zamanda bütün o kışın getirdiği belalardan, kötülüklerden arınmayı da temsil hmm. ediyor hmm. bir bakıma. Çünkü şey o kötülük ve sıkıntıyı temsil eden bütün o mücadelenin bitme anlab. Evet, vardığımız kelimelerden Hep... bir tanesi de mücadele değil mi evet, yani. Mücadele. Yani kış mücadele, evet. şartlarıyla insanlar hakikaten mücadele ediyor. Modern hayatta da böyle hı. işte vardı. hazırlıklar var, mücadele var. Ak kültüründe e, bir kış cini üretmiş mesela Kara Koncolos diye. Ben bunu ha. çocukluğumda e, büyüklerimden dinlediğim masallarda duyardım. Bu Kara Koncolos kışın en soğuk zamanı, bu zemherilerde ilk 12 gününde ortaya çıkıp ve insanlara zarar veren bir cin. Hmm. Vay, ee, vay, karşılaştığı herkese adını nereden geliyorsun gibi sorular soruyor Eğer cevapta kara sözcüğü geçmiyorsa tarakla vurup öldürüyormuş karşısına hmm. çıkan kimseyi Ve e, taraklar saklanıyor evlerde Anadolu'nun iç kesimlerinde gayet korkutucu bulunan bir cin bu kara Konculuz. Karadeniz'de biraz daha şakacı bir cin olduğuna inanılıyor <gülüyor> ha, <gülüyor> Ne yapıyor Onu acaba şaka olarak? <gülüyor> Buyurunuz efendim, İdem Hanım. Efendim ta tarihi geçebiliriz aslında. Geçin geçin canım. E, şimdi ben de... E... ...Rusya kışının... E, ...çok etkilediği... E, ...iki savaş e, örneği var... ...1812'deki... E, ...Napolyon'un büyük başarılar sonrası... ...Rusya'yı da alacağım diye... ...Moskova'ya doğru gidişi... ...başarılar, tırnak içerisinde evet, olsun ...tırnak başarılar. içinde olsun başarılar... E, ...sonuçta e, tam anlamıyla... E, ...tabii kış yenmiyor... ...belki ama <gülüyor> kış olmasa... ...yenilmeyecekler onu çok iyi anladım... ...okurken... E, ...zaten Ruslar da e, Moskova'yı gözlemlemeyecek çıkarıyorlar. E, terk ederek ve yakarak bırakıyorlar. E, Moskova'ya varıyor evet Napolyon orduları fakat barınak yok, yiyecek yok. E, Soğu kullanarak aslında topraklarından uzak alışmadıkları bir mevsimin içindeki Fransızları orada e, faka bastırıyorlar diyeyim en hafif tabirle aslında. Ve Chaykovski'nin bir 1812 uvertürü vardır bu konuda alayda eder e, Fransız Marsyese marşıyla çok alaylı bir çalışma. Nasıl Moskova'dan onları yolladıklarını hı hı. anlatır. Aynı şey aslında e, Stalingrad kuşatmasında yaşanır. İkinci Dünya Savaşı'nda 1942'de başlayıp 43'e kadar süren bayağı uzun bir kuşatmadır bu ve Rusların gerçekten İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirdiği ama biz kış kısmıyla ilgileniyoruz. E, en son noktayı kış koyar diyebiliriz. Aslında 42 e, Ağustos'unda başlayan savaş 43 Şubat'ında kışın geldiği çok zorlu şartlarla beraber Rus ordusunun burada Kızıl Orduyla ile 6. Ordu karşı karşıya. Zaten Stalingrad çok büyük bir direniş gösterir. Neredeyse bir buçuk evet. yıl süren. En son gelen kış çözüp darma duman eder 6. Orduyu. Ki Hitler orduları çok güçlü ve disiplinlidirler. Onu bile yararak çıkmaya çalışırlar. Çıkamazlar. En sonunda 2 milyona yakın insanın öldüğü bir kuşatma ve savaştan bahsediyorum. Kazanan kış diyebiliriz. Evet. Buradan yok edici sözcüğüne vardık mücadeleyle evet, beraber. Bizde de var öyle bir hikaye aslında işte bizim tarihsel hafızamızda işte 1914'te Rusya Osmanlı ordusunu savaşı işte Enver Paşa'nın işte Doğu cephesindeki hikayesi işte orada Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın baktım ben orada sitede 60 bin Türk 30 bin Rus ölüyor. Ancak hani Türklerin birçoğu maalesef bu Donarım. ağır soğuk hava şartlarından dolayı e, ölmek durumundalar. yani ölmüşler yani daha doğrusu. Evet, kış evet. öldürüyor gerçekten. Şimdi anemofobi ve kienofobi diye iki ha. farklı fobi var bende. Tam bu konuştuklarımızla bağlantılı aslında. Hı -hı. Anemofobi Havadan kaynaklanan doğal olaylardan korkuyu ifade ediyor. Bu insanlar, anemofobik insanlar rüzgar, fırtına aniden bastıran yağmur ya da kar gibi durumlarda normal bir insan tepkilerinin yerine gerçekten şiddetli ağlamak, bağırmak gibi hmm. şiddetli tepkiler verebiliyorlar. Fırtına, sis, aşırı Bu rüzgar gibi. Savaşlardan sağ çıkanların bir kısmında... Bu, olabilir yani bilinç altında. Mi? Evet, kiyonofobi de kar fobisine. İfade ediyor. Kiyenofobi. Geçmiş. o ee, zaman bir Bizi şarkı arası verelim. verelim. Madem o kadar fobik durumlardan bahsettik değil mi? Geçen haftaki gibi Vivaldi'ye devam ediyoruz. Gene mevsimler kıştan 3. bölüm Allegro'yu dinliyoruz. Efendim bir validen sonra biz zayıf geleceğiz ama e, kışın e, ikinci bölümünde aslında şöyle <gülüyor> baktık olaya e, kışın etkileri ana başlığı altında gidiyoruz. E, bütün canlılar üzerindeki etkileri bir fiziksel etkiler var. E, bu fiziksel etkiler e, keyif veren zaruret sonucu yapılan bir de mağduriyet Şöm, te, şömine, olanlar gibi geleceğiz yani, onlar keyifli Instagram kısmı efendim. E, i̇kinci başlık e, psikolojik etkileri bu biraz da modern yaşamın insan üzerindeki etkileri gibi e, bir yanlıyla bir karamsarlık ve içe dönme yaratan öbür yanıyla çalışma ve üretmeyi teşvik eden dirilten evet. kış. E, diğer etkilerde tabi hayvanlar üzerindeki etkileri ya da evet. o e, kışın etkileriyle e, oluşmuş onunla işte bütün e, yapıları ortaya çıkmış olan hayvanlar. Evet e, keyifle başlayabiliriz. Kayakla ilgili bir kayakçı aileden gelen Evrim Hanım. E, ben e, kayakla ilgilere bak. Kayak her şeyden önce sözcüğün türetilmesi kaygak. Olarak bu Gak ekiyle e, türetilmiş bir sözcük. E, kayak Federasyonu'nun sayfasına baktığımda da eski Türklerde çana olarak bilinirmiş kayak. Baykal... Ne, ne olarak? Çana. Çana. Hı -hı. E, bir spor e, aracı değil. Baykal Gölü çevresinde karda yürüme aracı olarak kullanılmış. Ve göçlerle İskandinav ülkelerine ulaşmış. Avrupa'da da evet. 18. yüzyıldan sonra yaygınlaşmaya başlamış. Yurdumuzda ilk kez 1914 yılında Aliç'te bir marangoz atölyesinde yapılan çok sayıda kayak hayvan sırtında Erzurum'a taşınmış ve Kafkas cephesinde kayakçı er yetiştirmek üzere hmm. yetiştirilmiş. Bununla ilgili benim ailemde anlatılan bir hikaye var. Eşimin büyük büyük dedesi asker Sarıkamış'ta terk edilmiş bir cephanelikte Ruslardan kalma kayakları buluyor. Hmm. Ve o kayakları işte kendi taburundaki askerlerin eğitiminde kullanıyor, ulaşımlarında kullanıyor ve kayak yapan o askerlerin manevra kabiliyetlerinin falan daha çok geliştiğini fark ediyor. Bu askeri eğitim amaçlı kullanılan kayaklar daha sonra Galatasaray Lisesi'nin Fransız öğretmenleri tarafından bunun bir spor olduğu fark edilince artık günümüzdeki kayak sporuna zemin hazırlayan hmm. kayak... ...ihtisas alanı oluşmaya başlar. İlginç bir hikayemiş. Evet, e, bu keyif başlığı... ...altında spor olarak... ...buz patenleri falan bizim toplumun bir ara... ...televizyonda <gülüyor> sürekli izlediği... E, ...onun dışında söylediği... ...Kerem'in bu şömine... E, çeşitli kış oyunları ayı, ayı yemekler evet insanlar sen yani. İnsan, o, o insanı... ayrı bir yanı. evet paten ee, aslında şey spor olarak bizim çocukluğumuzun en büyük eğlencesiydi televizyonda TRT'de saatlerce çok. izlerdik ee, Hollanda'da da çocuklara 3 yaşından itibaren paten buz pateni e, ve bisiklet Yüzme eğitimi mutlaka verilir. Hı -hı. Ülkenin her tarafı kanallarla ıı, çevrili olduğu için ve kışın o kanallar doğduğundan çocuk kaymayı Bu keyiften zaruret kelimesine doğru evet, giden bir nokta biraz artık. Daha, hı -hı, Çok e, tek kanallı dönemler işte TRT'de kış olimpiyatları çıktığı zaman dediği gibi... Nasıl izlerdik ağzımızı açık. Çiftlerin bu. adlarını bilirdik. Ya Katerina Gordewa, Andrei evet. Bukin çiftleri. Evet, Katerina bravo. Bitler falan. <gülüyor> doğru, doğru. <gülüyor> Vallahi bravo hatırladım. Ben. Evet, o onu da... hafıza çok iyidir evrimde. Hmm. Efendim zaruret başlığı altında e, bir ısınma ve mimari olaylarından bahsedebiliriz. <gülüyor> mimari de e, çok bilinen belki iki başlık ama bir pencereler genelde daha küçük tutuluyor. <gülüyor> e, yalıtım ve ısıtmayı sağlamak için. Keza çok kar yağdığı için çatılar <gülüyor> çökmesin diye çatılar çok dik ...yapılıyor, rahatça kaysın kar diye. Isınmayla ilgili tabii e, yakılan ateşten şömineye, oradan sobaya, kalorifere gelen zincir içinde... ...kuzine gibi, belki yeni nesillerin çok bilmediği, mutfakta <gülüyor> kullanılan... ...hem üstünde yemek yapılan, hem ısınılan araçlar var. E, bir ara dayatılan bazı ısınma araçları var, işte katalitik gibi değil mi? Aa, evet, ya yani, evet yani. Benim Aslında. çocukluğumun e, en... E, önemli tartışma konularından biriydi. Her sonbaharda e bu kış ne yakacağız? Odun mu, kömür mü? İşte bir sene gaz ülkeye mi? gaz ıı, girişi olmaz. Gaz sobası yakamayız. Odun mu alalım, talaş mı yaksak, fındık kabuğu mu alsak? Ya doğru. Gibi. Aslında Nereye apayrı göre? bir program olur ama işte sobanın ıı, tarihi değil mi? Öncesinde aslında mangallar hani daha çok haniydi. Osmanlı'da bu coğrafyada kullanılıyor. Sonra işte sobanın dönüşümü hikayesi ve şu anda doğalda hani sobalarını, kombileri kullanıyor. Diyoruz. Olması olmaması. Evet. Ee, bu çok uzunca bir program olacağı evet. için e, başka, bir, başka bir bahara diyelim efendim başka o kışa. O mimari dediğinde Didemciğim birazcık eskimolara baksak aslında eskimolarda e, nasıl ısınıyorlar nasıl yaşıyorlar biz bir kışa nasıl geçirelim diye bakarken e, eskimo sözcük olarak da çiğ besin anlamına geldiği söyleniyor. Bu ismin onlara Eskimolardan pek de hoşlanmayan Amerika kızıl derilerinin verdiği hmm. düşünülüyor. Hmm. Ee, onlar kendilerine bu çiyesin tabii ki sadece bir varsayım. Onlar kendilerine halk anlamına gelen Inuit sözcüğünü ha. kullanıyorlar. Oradan geliyor. Ama Eskimo'nun bir diğer anlamının da yabancı. ...olduğu söyleniyor. İşte iglolarda yaşıyorlar. Bu iglolar kardan yapılıyor. Gerçekten yine kar ve buz malzemesiyle yalıtılıyor. Ve giriş sistemleri de... E, ...dönemeçli bir yapıya sahip olduğu için... ...rüzgarın girmesini önlüyorlar. Ve kapıları çok küçük. Bayağı oradan kormaklı, oradan Oradan sürünerek geçebiliyorlar. Ve içerisi artı 15 dereceye kadar ısınabiliyor... Hmm. ...iglolardan. Sadece buzdan değil, balina kemiğinden yapılmış kulübelerde de yaşıyorlar aynı zamanda. Avcılıkla geçiniyorlar, avcılık, toplayıcılık ve avları aslında onların her şeyleri. Buzdan delik açıp buzun içinde e, hayvanları hmm. avlayıp o şimdi şöyle hayvanın etini çoğunlukla çiğ olarak tüketiyorlar. Derisinden giysi, çadır, kas girişlerinden dikiş ipliği, kemiklerinden iğne ve zıpkın, yağını da aydınlanma ve ısınmada kullanılıyor. Hmm. Hayvanlarla dedik de hayvanlardan tasarruflu. biraz bahset istersen Didem'ci. Aslında şöyle yapalım diye düşündüm hmm. ben. Çünkü bu e, kışın ve karın canlılar üzerindeki etkileri bitecek gibi değil. Hmm. Biz bir program daha uzatalım bu kışı. Şimdi e, mi karar Bilmiyorum siz de uygun görürseniz. Çünkü <gülüyor> elimizde hala pek çok başlık ve sözcük var. E, biz kışın e, fiziksel etkilerinde bu programı kesip diğer etkilerini bir sonraki programa erteleyerek tamam. size iyi haftalar dileyelim. Hoşçakalın. İyi haftalar. İyi haftalar.